Hasreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh babasını ölümünden tam bir sene sonra rüyasında benzi sararmış olarak görü. Babacığım senin benzin kırmızı idi. Ne oldu da bu kadar sarardın diye sordu. Hasreti Ömer oğlum bir seneden beri Allah'a hesap veriyordum. Daha yeni çıktım. Benzim ...ondan sararmıştır, diye cevap verdi. Abdullah İbni Ömer tekrar sordu. Babacığım hesap nasıl geçti? Oğlum hesapların biri biti biri başladı. Eğer kefenimin içine koydurduğum mektup... ...yanımda olmasaydı, işim çok zor olacaktı. O mektubun bana çok faydası oldu. Hele sadaka develerinden... Şirin'in yuları iyice eskimişti de birkaç yerinden bağladıktan sonra kullanılamaz olunca atmıştık. Onun hesabını verirken hakta Teala, o yuları atıp Müslümanların malını zayi ettin diye azarlayınca cevap verecek bir şey bulamadım. Ancak işte o mektubun yüzü suyu hürmetine affonlarak kurtuldun dedi. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah mektup hikayesini ise şöyle nakletti. Bir gün, babam halife iken yanına Hazreti Hasan ve Hüseyin gelmişti. Babam onların sırtına birer elbise giydirdi. Onlar çok memnun olarak gittiler. Hazreti Ali çocuklarının sırtında babamın verdiği elbiseyi görünce çok memnun olmuş. Ve gidin halifeye söyleyin. Resulullah onun hakkında Ömer hayatta olduğu müddetçe İslam'ın nuru vefatından sonra cennet ehlinin ışığıdır buyurmuştu. Demiş, onlar da gelip babama söylediler. Babam onlara bunu bir kağıda yazmalarını söyledi. Onlar da yazdılar. Daha sonra bana ben ölürsem bu kağıdı kefenimin arasına koy. Benimle beraber kabre gitsin. Orada başım dara düştüğü zaman bunu gösterir kurtulurum. Buyurmuştu diye anlattı. <Gülüyor>